Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Bugün Asu Aksoy ve ben Alp Orçum, birlikte yönetiyoruz programı. Konuğumuz ise e, Yaşagül Ekinci. Hoş geldin Yaşagül. Hoş, Hoş geldin de. Yaşagül. E, kendisi İstanbul Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu... Halen doktora çalışmalarını tamamlamak üzere biz adalar dünya mirası adalar çalışmalarında kendisinin danışmanlığından yararlanıyoruz ve Kültür Bakanlığı'na verdiğimiz geçici liste başvurusunun hazırlığında zaten kendisi yaptı katkılarıyla diğer uzmanlar. Yaşagül aslında bizim bu Dünya Mirası Adalar çalışmasının en başından beri İçimde. içinde gönüllü olarak da içinde yer aldı en başından beri adalı evet. adada yaşamamakla birlikte değil mi ya sen adada evet. yaşamamana rağmen artık, evet, artık evet. adalı Art sayılır. E, öyle sayıyoruz artık <gülüyor> Artık şey diyorum ben son adalı sevdanlandılarından evet, evet. birisiyim. Yeni katıldım. Memur oldum. Evet. Sonradan olma sıkı adalı. <gülüyor> Şimdi ayrıca kendisi eee Edirne Selimiye Camii'nin e, UNESCO başvurusunu hazırladı. E, Bergama'nın e, UNESCO başvurusunu hazırladı. Bundan halen ikisi de, de halen UNESCO listesine girmiş yerler. Tabii yerde, tabii, değil tabii. Mi? Evet, evet. Ve halen kendisi e, Bergama'nın alan başkanlığı görevini yürütüyor. Ve... E, e, Trakya Üniversitesi. Trakya Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bir kere daha hoş geldin. Hoş bulduk. Dün bir e, sunum yaptık. Daha doğrusu e, Yaşagül yaptı bu sunumu. E, Adalar Belediyesi Meclisi'ne ve onlara... Ee, bu UNESCO Dünya Mirası yer almanın ne gibi yararları olduğunu o bölge açısından ee, adaların neden bu kadar önemli bir dünya mirası olduğu konusundaki bulgulardan bahsetti ve zannediyorum Adalar Belediyesi, Meclisi ve Başkanı bundan yararlandılar. Bu vesileyle biz dinledikleri için buradan onlara bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet Hatırlatmak için ama belki şöyle bir şey diyebiliriz yani e, adaların UNESCO dünya miras listesinde yer alması için dünya mirası adalar girişimi İki buçuk senedir çalışıyor ve bu çalışmaların sonucunda da de bu süreci çok yakından takip ettin. İçinde zaten. Ee, i̇çinde Adalar Belediyesi ile bir protokol yapıldı. Evet, evet. Ee, bu daha önceki belediye başkanlığı döneminde oldu. Ee, bu protokol aslında bir sivil girişimle belediyenin ortak olarak sivil toplum belediye birlikte çalışıp aslında adaları dünya mirasına taşımak. ...misyonu diye tarif edebiliriz... ...şimdi Yaşagül... ...sen dün... E, ...yeni belediye meclisine... Meclis. ...ve yeni be, yeni belediye başkanına... E, bu, ...bu şeyin... E, ...işte geçici başvuruda bu arada yapıldı... E, ...bu sürecin nasıl işlediğini... ...önemini filan anlattın... ...şimdi burada belki tekrardan bir... Evet. ...neden böyle bir başvuru yapmak... ...UNESCO hı hı. Dünya Miras Listesi'ne... ...adaları sokmak... ...neden önemli... Hı. Ee, çok teşekkürler. Ee, şimdi aslında sorunun cevabından önce küçücük de bir şey yapayım. Sizin giriş kısmını tamamlayıcı. Ee, evet belediye ile bir Dünya Minas Adalar girişimi bir sivil inisiyatifi olarak bir protokolle beraber çalıştı. Ve bu aslında çok örnekli çalışma. <gülüyor> Yani üstelik e, özellikle kültürel miras alanında bunun yapılması çok heyecan verici. Yani gerçekten de o sivilin artık mirası koruyan noktada böyle yetkiler alıyor olması e, ve bunun üstelik UNESCO boyutuna taşınacak bir profesyonellikle de yapılıyor olması, katılımla yapılıyor olması çok kesinlikle takdire şayan. E, o nedenle kesinlikle bu girişimin çalışmanı izlediğim için çok mutluyum. Ee, evet soruya gelince şimdi neden önemli dünya miransı listesine girmek? Ee, öncelikle şöyle düşünelim ee, bir kere gerçekten çok ciddi bir prestij. Ee, ama bu prestij neden kaynaklanıyor? Var olan aslında oradaki bir zenginliğin sadece görünür kılınmasından kaynaklanıyor. Yoksa adalar zaten hani altını çöpe ya da toprağa çamura gömseniz yine altındır. Ee, adalar evet çok değerli. Ama bunu sizin, benim ya da belediye meclisinin bilmesi dışında dünyanın bilmesinin e, bir zararı yok. Tam aksine şöyle faydası var. Biliyorsunuz yani miras korumak, miras yönetmek hem incelikli bir iş hem çok halkla beraber yapılması gereken bir iş. Yani ne kadar çok kişiye ulaşıp ne kadar çok insanın bu mirastan onur ve gurur duymasını sağlarsak e, ya da o onur ve gurur duyması gerektiğini gerçekten hissederse o kadar başarılıyız demektir. Hı hı. İkinci bir husus da tabii ki aynı zamanda masraflı ve sürekli böyle bir proje etaplarının olduğu bir iş. E, o nedenle de finansal kaynak bulmakta, e, kamu kurum, kurum kuruluşlarıyla STK'ların işbirliğini, halkın işbirliğini artırma açısından UNESCO Dünya Mirası, üstelik akademiyi de işin içine sokarak e, çok güzel bir ortam yaratıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, Dünya Mirası listesi biliyorsunuz UNESCO'nun. Ee, yani Birleşmiş Milletler'in kültür, bilim ve eğitim organizasyonunun e, yürüttüğü bir program. E, bu sefer ne oluyor? Miras gerçekten de kültür, eğitim ve bilim ile gelecek nesillere taşınabilecek bir potansiyelini ...var zaten o potansiyel ama o potansiyel daha dağıtırılıyor. Bu da nedenle hani dünya minansı listesine girmek, o potansiyeli maksimumda kullanmak... ...ve tabii ki şey var, yani o keyfi de maksimumda yaşamak hı hı. E, en güzeli... ...ve dünya minansı listesi bunu birazcık sağlıyor. Aslında hı. insanlık tarihinin e, geçirdiği evrelerin e, bugüne erişmiş izlerini... ...gerek elle dokunulur izlerini, yani fiziki, yapı bağlamında... E, izlerini gerekse de elle dokunulmayan yani gelenekler ritüeller değil mi e, somut evet, evet. olmayan mirasını yani e, geçmişten bu devraldığımız bu miraslarımızın işte evrensel insanlık hikayesinin bir parçası haline getiriyoruz aslında bu UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girerek ve şöyle bir şey söylemiş oluyoruz yani biz bu mirasımıza sahip çıkıyoruz kesinlikle koruyoruz. Evet, kesinlikle. Bundan e, yani biz bu mirasla birlikte yaşıyoruz aslında. Yani bu hani bizden kopuk bir şey de değil. Biz bunu koruyarak var oluyoruz ve bir insanlığın geçirdiği evrelere ilişkin de bir, bir bir şey söylüyoruz. İnsanlık nasıl yaşamış? Nereden nereye gelmiş? Değil mi? Evet evet zaten o dünya miras listesindeki o dünya zaten onu kapsıyor yoksa evet e, birçok miras sahibiz ama bunu tüm insanlığın üstelik insanlığın günümüze erişinceye kadarken yani göbekte Tepeden başlatıyoruz ya şu anda Yani o, o noktadan itibaren geçirdiği tüm aşamaların bir birikimi ve biz o birikimle şu anda varız o birikimle şu anda siz Asu ben Yaşagül'üz Hı. yani o birikimle e, Adalıyız şu anda İstanbulluyuz İşte onun farkına varmayı sağlıyor Aslında bir hı hı. dünya insanlık birikiminin evet, üzerindeyiz Ve evet. evet. adaların da bu konuda Dünyaya söyleyecek bir şeyi var Bence çok çok şeyi var Evet <gülüyor> evet, evet. Mi? Yaptığımız evet. çalışmalar çok evet. net ortaya koydu Geçici başvuru aslında buydu. Kısmen de olsa yani bu tabii Geçici başvuru bir Geçici başvuru ya yani da ön, ön başvuru Ama bu daha temellenecek Tabi ki ve daha genişleyecek Yeni argümanlarla Biz göstereceğiz ki Adalar dünyada biricik bir yerdir, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle biricik. Şimdi şeye bakmak lazım. Mesela e, yaptığımız çalışmada onu gördük. Hani adaları gerçekten de özel yapan. Biz adaya gittiğimiz zaman bizi heyecanlandıran şey gerçekten ne? Aslında o nedenle bu UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmaları aynı zamanda keşif. Böyle hı hı. mekanı, ruhunu keşfetmek hı hı. insanıyla beraber. Aynısını dediğiniz gibi gelenekleriyle, görenekleriyle gördüğümüzün ötesindekini de keşfetmeyi sağlıyor. Biz e, adaları çalışırken şunu çok güzel gördük, çok net gördük. Adalar e, bir mimyanlık müzesi gibi. E, farklı farklı mimarların, farklı farklı ustaların kalsaların ama o ustalar da müthiş bin yıllık birikimleri böyle omuzlarında e, böyle taşıyan ustalar. Ellerinden o birikimin, o yeteneğin aktığı ustalar. O çizimler bahçelere yansımış, çatılara, pencerelere yani sokakların Hı -hı. oluşumuna ve oranın kullanımına yani Hı -hı. geleneklerine yansımış. Ve üstelik tüm bu birikim yani bir mimarlık tarihi müzesi dediğimiz zaman... Yani gerçekten de 10 bin yıllık bir birikimden hı. bahsediyoruz belki. 10 bin yıllık deneyimin tümü adalara işte 50 yıl, 60 yıl, daha hani 100 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiş. Hı hı. Tabii ki Adana'nın geçmişi de var, var. var. Yani Bizans'ı var. Tam onu şey diyecektim. Şey var, evet. İşte o birikim. E, bir, birikim patlamış. Evet. Bir noktada desmen serpilmiş. Yani Hı -hı. çiçek açılır gibi. Hı -hı. E, ve çok kısa sürede yapılan bu üretim gerçekten de çok biricik. Hı -hı. Bir de tabi burayı o biricikliği çok çok zenginleştiren, şu anda elle tutamadığımız, gözde göremediğimiz Hı -hı. bir başka özelliği var. O da bir imparatorluk başkentinin. Hı hı. E, o ulus devletleşme sürecindeki o modernleşen ama o hala kozmopolit bir çünkü imparatorluk gerçekten de kıtalara farklı dinlere farklı kültürlere farklı milletlere hani işte açık radyonun şeysi gibi farklı renklere farklı seslere hı hı hı. böyle içinde barındıran e, yapının böyle bir e, çiçek açması bu çok önemli çünkü zannediliyor ki e, bir şey deyince kültür mirası denince e, sadece eski yapılar mimari eserler bunlar Halktan, a, insandan, insanda alakası yokmuş gibi, gibi. Hayır, orada Değil yaşayan mi? insanın bir özelliği de var. O neden işte bu, bu geldiği geldi geçmişten tabii, tabii. E, o insanların yaşama tarzının, birbirleriyle ilişkilerinin falan bir şeysi var. Kesinlikle, evet bunu da yani. Kesinlikle. E, yani bir kere zaten o şeyi görüyoruz orada. E, hani kaç tane imparatorluk vardı zaten hı, Uluslararası hı, geçmeden önce hı. böyle kıtalara yayılmış kaç hı. tane imparatorluk vardı. O kıtalar arası ilişkinin, o kültürler arası coğrafyalar arası ilişkinin hani iklimler arası ilişkinin gerçekten de yansıması adalarda böyle bir e, hani fanusta özel laboratuvar gibi yaratılmış resmen hmm. ama o kadar doğal yaratılmış ki bütün o insani ilişkiler hmm. onun mimarlığa yansıması onun bahçeye sokağa yansıması onun bağ bozumuna törenlere bayramlara yansıması gerçekten de böyle hani hmm. e, o nedenle kültürlerin bir arada e, gerçekten de yeşilip tomurcuk verdiği bir aradalar evet. o anlamda Çok ve de yani konutlarıyla ve de kurumlarıyla bir de adalarda aslında bu tam da imparatorluktan işte daha doğrusu imparatorluğun modernleşmeye çalıştığı bu 19. yüzyılda ortaya çıkan e, seküler e, kurumlar var eğitim kurumları var çok yeni ee, deneyim. Değil mi? Evet. Ee, İmparatorluğu'nun en yeni, yeni deneyimleri evet. orada. Evet. Ve bunlar adalarla hala... İstanbul'un ikinci belediyesi. Yani değil mi? Birinci belediye işte Beyoğlu Belediyesi. Altıncı daire. ikinci belediye adalarda. Şimdi belediye olması bir yerin bir şehir yaşamının orada ve ortaya çıkmış olmasının sonucu. Durup dururken bir yerde belediye kurulmaz. Ve kurumsallığa ihtiyaç olduğunu evet, gösteriyor. Evet. Evet. Çünkü işte yani gerçekten de hem eğitim kurumlarıyla hem bazı askeri kurumlar sonrasında hemen arka arkaya gidiyor. Arkasından şey, e, sağlıkla alakalı hastaneler filan arka arkaya Hı -hı. kuruluyor. Yani hani o belediyeleşmeden itibarenki sürece bir bakıyoruz. Hani öncesinden de baktığımızda orada müthiş bir o değişimsel deneyimin Hı -hı. mekana, uygulamaya, idareye, yönetime politikaya, üstelik onun da yansıması olarak sanata, mimarlığa yansımış Hı -hı. hali Hı -hı. var. E, daha da zenginleştiriyor Hı -hı. adaları. Daha da önemli hale getiriyor. oluyor bir bütün Hı -hı. olarak tabii Hı -hı. bakmak lazım. Yani hani ...miras dediğimiz şey böyle bir kenarda... E, ...gündelik hayattan... ...ve şu andaki Etrenin insanlardan... Arkasında. ...evet kopuk bir şey... Yani nine, ninemizin e, şey bohçası değil... ...dantel bohçası, evet. gelinlik bohçası değil. değil... ...orada bir sürü şey var... ...ninemizin yaşamı da var... Evet. ...ninemizin dedemizle Her olan yöreli. ilişkisi de var... ...çocuklarına nasıl bakmış... ne yapayım? ...hepsi bunlar onun içinde... Tabii tabii yani zaten şimdi adalarda işte diyorum... Ya, ...sonradan adalıyım dedik <gülüyor> ya... ...adalı hayranı olmamı belki de sağlayan husus bu... E, ee, ...müthiş bir okuma yapabiliyorsunuz... ...müthiş bilgiler veriyor... ...yani sürekli konuşuyor aslında adalar... ...halen o güncel, canlı... ...yani 18. yüzyılın yarısından sonraki... ...tüm dünyanın gelişimini... ...şu anda adalar... Hı hı. ...öyle gittiğimiz zaman, sokaklarında yürüdüğümüz zaman aslında... ...kurumlarıyla, binalarıyla... ...üstelik tüm çatışmalar, çelişkiler... ...bu trafik baskıları, turizm... ...trafik derken hani bu... ...atlarlık, atlarlık, her şeyi evet, konuşuyoruz... Hı hı hepsiyle beraber bile olsa bunların tümü adaların sorunu, adaların o sahip olduğu mirasın parçası aslında. Şimdi şu soru hep akla geliyor. Nitekim dün de soruldu. Peki adalar UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldı. Ne faydası var? Ya da, bu ilk önce bunu konuşalım sonra ya da ya devam ederiz bence. Yok genelde şey soruyorlar ya... E, peki UNESCO bize para verecek mi? Hı. Ya da evimize çivi bile çakamayacak mıyız? İşte o, ya da'dan sonrası mı onu <gülüyor> diyorduk. Orası zaten. geliyor tamam orası <gülüyor> geliyor. Evet çok sık karşılaştığımız soru... E, yani... E, şöyle... E, UNESCO Dünya Miras listesine girdikten sonra bize sağladığı birçok birçok fayda var. Evet birçok birçok farkındalık var. Hani o, o onur gururun dışında hı hı. kurumsal olarak daha düzenli çalışmamızı sağlıyor. Yerel yönetimi halkın böyle bir ben şey diyorum ona nişan yüzüğü takıyorlar. Hı. Ve ne üzerinden takıyorlar bu e, nişan yüzüğünü? Miras üzerinden. Hı hı. Yani mirası sahiplenme, mirasla beraber bir aile, bir mutlu yuva kurmak için sözleşiyorlar. Hı hı. O tarihi evlerin içinde oturan insanlar, sokaklarda yaşayan insanlarla beraber. Üstelik ziyaretçiler, gelen hmm. turistler ya da ziyaretçiler e, oradaki yönetimle. Yönetim daha çeki düzen vermek zorunda kendine. E, tüm kültürel mirasın korunması alakalı süreçleri ciddi takip etmek zorunda kalıyor. Çünkü bunların uluslararası raporlaması yapılıyor artık. Hmm. O nedenle bir çeki düzen veriyoruz diyelim biz aslında hmm. dünya miras listesine girmekle. Ee, peki öbür soru gelecek herhalde. hayır ama bu, bunun daha devamı da var bence yani e, tabi e, mesela adalar için düşünecek olursak adalarda şu anda bir günlük ziyaretçi keşmekeşi var evet. ve bu keşmekeşinden yararlananlar kimler kim ne kadar yararlanabiliyor bu, bu adanın sunduğu potansiyeli değer, yani turizm açısından sunduğu potansiyel değerlendirilebiliyor mu bilmiyorum yani, yani bu, bunun yerine ne olacak, ne olması için çalışacağız eğer UNESCO listesine girilirse? Aslında şunu söyleyeyim, bundan önceki UNESCO hani çalıştığım dosyalar Hı -hı. ya da işte Bergaman'da Hı -hı. şu anda alan başkanım, orası da Hı -hı. turistik bir yer. Ee, en çok belki de karşılaştığım sorunu kapasite ve taşıma sorunu. Hı -hı. Ee, ve İstanbul gibi devasa bir metropole yakın bir yerdeki bu taşıma sorunu kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi bir planlama stratejik planlama yani 20 yılı 30 yılı düşünerek yapılmış bir planlamaya ihtiyaç var işte ama dünya mirası zaten listesine giriş süreci bunu gerekli kılıyor. diyor ki yani e, miras harika yani o kadar heyecanlı bir şekilde ben daha saatlerce anlatabilirim sizler de eminim ki anlatabilirsiniz Çok güzel ee, değil mi ama yani o saatlerce anlatacağımız mirası insanlar gelip bir günde göremiyorlar. Hı hı. Yani ama e, görmeye çalışıyorlar güzel. değil kimisi mi? Kimisi görmeye çalışıyor, kimisi de o mirastan tamamen öte, fayton görmek, birazcık vapurda yolculuk yapmak, birazcık da sokaklardaki bahçeyi gezmek için geliyor. Hı hı. Yani aslında nasıl evet. biri zenginim kimisi Dürü gidiyor. Düştüğünü de bilmeden geliyor. <gülüyor> o da çok üzücü. Ama yani bu UNESCO dünya mirası listesine girmekle birlikte e, turizmin çok daha fazla artacağı evet, ve bunun bir büyük bir var. baskı getireceği biliyorsunuz dünyada Öyle artık böyle bunlar konuşuluyor. Evet. Biz girmeye çalışıyoruz evet. bazı yerler çıkmaya Biz çalışıyorlar çünkü çok fazla altından kalkılamayacak bir turizm baskısı söz konusu ama e, e, aslında tabii ki yönetmeye çalışıyor evet. her idare aslında. Yani UNESCO listesinde olunsa da olunmasa da mesela evet. adalarda bugün Alp'in de dediği karşı karşıya olduğumuz müthiş bir turizm baskısı ve onu yarattığı dışsal bir sürü etken var. ve Yıkıcılık bunları... getiriyor hatta evet. kimi zaman. Geçen evet. Söylemediniz Geçen de bir... ama yani hmm. yıkıcılık tabii, getiriyor. Tabii. Geçen de bir turizm uzmanıyla görüştük radyoda Hüsnü Gümüş. Ee, şunu anlattı. Ee, mevcut bu, bu baskı yönetilemez bir baskı. Çünkü yönetilmiyor zaten. Ve aynı zamanda bu baskı e, günlük en ucuzundan e, alışverişle oradan ayrılan e, esnafın da çok kısa vadeli yararlanabildiği bir şey. Halbuki şimdi dönemsel, artık de, ve kısa e dönemsel ve kısa vadeli. Halbuki dedi şey bir kere turizmi yaymak lazım. Dört mevsim turizmi haline getirmek lazım. Ve kültür turizmini ön plana çıkarmak lazım. Çünkü kültür turizmi denen yer sabah gidip akşam dönmekle olmuyor. Ya da tatil geçirmek de değil. Doğrudan kültür görmek için oluyor. Birkaç günlük oluyor en azından ada gibi bir yerde. Çok yer var çünkü adada görülmesi gereken ve bıraktığı e, para da çok daha fazla oluyor. Yani kalite demeyelim ama ona insanlar için söylediğimiz zannedilir. Ama e, turistin kalitesi artıyor. Yani şey açısından e, e, ne derler? Para bırakmak açısından da kalitesi artıyor. kalitatif bir şey mi olsun? K kalitesi artıyor. E, halbuki şimdiki haliyle geliyorlar, dürüm yiyip gidiyorlar. Yani, <gülüyor> i̇ki tane de taç alıyorlar o yapma çiçekli evet, taşlardan. mı plastik Efendim? Plastik taşlar. Plastik. Eskiden evet, onlar sahiden cim, Yasemin'den yapılırdı herkes sevgilisine tamam, yapardı. Ama şimdi o kadar insana Yasemin'den yapmaya Yapılama, zaten herkesi kendi, Yasemin'ler Herkes sevgilisine yapardı. Zaten evet. satılmazdı sokakta. Evet, evet. <gülüyor> El emeğiyle. Evet. Şimdi şey, yani biz bunu özellikle UNESCO'nun içindeki sürdürülebilir turizmle Hı. alakalı Hı. çalışmalar Hı. ve programlar çok yoğun bir şekilde var son Hı. 10 yıldır. Orada çok ciddi bir şekilde işte planlanabilir duruma getirmeye çalışıyoruz. Sorumlu turizm. Hı. Yani gelen turistin de bir miras hı. alanına girdiğini ve bunun korunması, bunun yaşatılması ve hatta deneyimlenmesi noktasında hı hı. sorumluluğu olduğunu evet. hissetmesi lazım. Evet. Bunu ya yolda vereceğiz, ya vapurda vereceğiz, ya adalarla alakalı ee, bilgilendirmeler yapılırken okay, okay, sosyal medyada, reklamlarda yapacağız. Hı. Yani e, ya işte Adalar Dünya Mirası girişimi ya da be, Adalar Belediyesi e, bunu e, basın yolunu kullanarak yapacak ama gerçekten de e, gelen turistin de bir takım sorumluluklar taşıdığını bilerek bir alana gelmesi Acaba lazım. yani bu dünya mirası listesine girmek e, e, nasıl diyeyim, bütün bu süreçlerin daha iyi yönetimi, yani turizm baskısı, onun yarattığı tehlikeler, tehditler, işte Heybeliada'da hmm. son bir yangın, yangın tehlikesi <gülüyor> geçirdik evet, mesela. Evet, olsun yani evet, e, şimdi bütün yani e, zaten karşı karşıya olduğumuz bu böyle de tehditler var. UNESCO süreci aslında bir alan yönetim planı yapılmasını mutlaka zorunlu kılıyor filan yani bütün bunlardan dolayı aslında bu süreç belki de çok olumlu e, yönetimsel anlamda olumlu etkileri olan bir süreç değil mi? Aslında evet yani kesinlikle e, Türkiye'de de öyle oldu. Çok olumlu deneyimlenen alanlarımız var. Çünkü gerçekten de o e, adaylık sürecinde alan yönetimi planı hazırlamak zorundasınız. Yani ben bu mirası yönetiyorum. Peki bu mirasını neresini yönetiyorsunuz? Sadece girşek kapı olarak değil özellikle adalar gibi açık bir mekanda. Ben buraya erişimi yönetiyorum. Buradaki riskleri biliyorum ve riskin gerçekleşmesi durumunda önlemleri biliyorum ya da yapılacak işleri biliyorum. Hmm. E, atıyorum bir trafik kazası oldu. Çok, çok böyle kısa süreli bir e, kriz çıktı. O krize yapılacak müdahaleyi biliyorum. Ekiplerim de biliyor. Sadece yönetici olarak belediye değil ya da kaymakamlık itfaiye değil de insanlar da biliyor. Bununla alakalı bilgilendirmelerim de var. Gelen turistler de biliyor. Şimdi e, bu, bu şekilde üstelik e, hani bunun da ötesinde yani yapı sahipleri biliyor. Oradaki işletme sahipleri biliyor. Kendili üzerlerine düşen sorumlulukları ve bununla alakalı prosedürleri de. O hmm. O nedenle evet aslında dünya mirası adaylık süreci ve alan yönetimi planı süreci çok eğitsel bir süreç hı hı. E, ve gerçekten de hem kamu kurumları için hem de bizler akademisyenler ya da orada yaşayanlar için o eğitsel süreç gerçekten de daha iyi yönetebildiğimiz bir noktaya gelebiliyor. Hı. Bu çok çok mümkün e, ama tabii bunu da gerçekleştirmek için niyet. Tabii. her evet. şeyin başında Tabii. Her peki şey. bu adalılarda genel olarak biliyorum ki UNESCO sürecine girmiş çeşitli yerlerde şey var şöyle bir ya bu bize yeni sorumluluklar yeni yükümlülükler getiriyor mu? İşte çivi zaten çakamıyoruz. Buralar e, koruma alanı. E, zaten çivi çakamıyoruz. Artık o zaman e, boya da mı yapamayacağız falan gibi böyle e, e, emlake yönelik daha çok. Endişeler var. Sokaklara yönelik falan değil de emlak sahiplerinde böyle. Evet, bu evet. geçerli mi? Yok yok değil. Aynı soru ben e, şimdi Bergaman'ın adı elektrosiyası hazırlanırken böyle yoldaki herkes şey diyor önümü çevirip ya hocam zaten kurul var başımızda hatta şöyle diyorlar kurul belası var başımızda <gülüyor> i̇şte çivi çakamıyoruz. E şimdi biz ne yapacağız UNESCO'ya girince? E şunu söyleyeyim UNESCO e, tam aksine yaşanan mekanın kurunması için o çivi çakamıyoruz belki hani diyoruz biz ama onun da tabi prosedürleri var çok abartı bir söylem haksız buluyorum. E, tam aksine yapılacak cephe düzenlemeleri bireysel restorasyonlar ya da yeniden işlevlendirmeler için e, proje desteği Kuruldaki süreçlerin hızlanması ya da finansal destek gibi e, arayışlarda süreçleri hızlandıran bir şey. Yani e, o nedenle UNESCO ayrıca böyle çivi çakmayın, ellemeyin, girmeyin deyip yasaklamıyor. Tam aksine yaşayın, içinde yaşayın hı hı. ve gelecek nesillere aktarın Aslında diyor. Aslında yerel yönetimi bu konuda daha güçlü kılıyor. Kesinlikle. Yani bu bütün bu süreçleri daha iyi planlayarak, daha söz sahibi yapıyor ve paydaşları açarak da toplum tarafından da paylaşılması ve sahiplenmesini sağlıyor. O yüzden bu insanlar artık ya evet bunu böyle yaparsak bunu daha iyi koruyacağız demeye ve bunun da kolay yapılabilecek bir şey olduğunu anlaya evet. bilmeye başlıyorlar. Evet evet en önemli o yani yerel yönetimin yerel paydaşlarla beraber ilişkisi daha bir üst evet. seviyeye geldiği için o paylaşım endişeleri ortadan evet. kaldırıyor Hı. süreçleri hızlandırıyor. Yani evet. bu bir şeyi çini tabağı duvara asmak Değil korumak, çin tabaktan yemek yiyebilmek. Biraz öyle. öyle. Yani bunu sağlamak. Bu, bu, korumak, bu. korumak bu. Adalarda. Buraya girdik. Artık İnşallah. adalarda bu sürece girdik. <gülüyor> Geçici başvuruyu yaptık. Devam edecek bu süreç. Şimdi program çünkü tamamlanıyor. Evet. Ee, tekrar Yaşagül bir araya geleceğiz. Ama çünkü sık artık sık. E, <gülüyor> evet. bundan sonra neler yapacağımız bu geçici başvurumuzu nasıl nihayetlendireceğiz? Ne olacak değil mi? Evet, evet. nasıl derinleştireceğiz? Yerel yönetimle halkı de buluşturacağız? Artık evet. umarım evet, o noktalara konuşacağız. da konuşacağız. Evet. Önce Yaşagül'e çok teşekkür ediyoruz. Hem bu e, süreçte e, adalara yaptığı katkılar için ...sonra bizi dinleyenlere... ...teşekkür ediyoruz... ...dinledikleri ve umarım yararlandıkları için... Ee, ...biliyorsunuz... ...Açık Radyo'nun... E, ...ve Dünya Mirası Adalar... E, ...programının... E, ...bütün sosyal medyalarda... ...medya... E, ...adreslerinde... ...kanallarında... kanallarında evet. e, ...yeri var... ...oradan bizi izleyebilirsiniz... ...programlarımızın podcast'lerini de ...dinleyebilirsiniz herkese teşekkür ederken tabii ki Selahattin'i unutmuyoruz. Yine onun sayesinde sizlere ulaşıyoruz. Çok teşekkürler. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin diyoruz. <gülüyor> Adalar hepimizin birazcık da benim. <gülüyor> Çok güzel. Teşekkürler.